ve kul bidatin dalale ve kul dalalatin finnar ve ba'du muhterem kardeşlerim selamü aleyküm rahmetullah ve berekatuhu Allah'ın selamı rahmeti ve bereketi üzeriniz olsun kardeşlerim imanın şubelerinin 23'üncüsü Asiyam yani oruçla alakalı Allah azze ve celle konuyla alakalı buyuruyor ki ya eyhellezina amenu kutiba qablikum ey iman edenler oruç sizden öndekilere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı umulur ki korunursunuz şimdi kardeşlerim görülüyor ki saum sıyam yani oruç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 yani insan hakkıyla namazı eda ettiği zaman ki Allah'ın Azze ve Celle'nin en sevdiği amel Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a sorulduğunda Assalatul Vaktiha diyor Allah Resulü Vesselam yani zamanında kılınan namazdır eğer namazı tarzlarıyla, sünnetleriyle tam bir şekilde önce güzel bir abdest alıp sonra da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 Sizi ateşe karşı koruyan amellerden, korumaya sebep olan amellerden bir tanesi. Allah Azze ve Celle leallakum tettegûn, umulur ki korunursunuz buyuruyor. Peki bu korunmadan maksat nedir? Umulur ki korunursunuz küfürden ve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 Beş şey üzerine bina edilmiştir, kurulmuştur diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Şehadeti Allah ilah illallah ve enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve rasulü olduğuna şehadet etmek. Namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek ve Ramazan orucunu tutmak ve Kabe'yi tavaf etmektir diyor.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 Dedi ki diyor Allah Azze ve Celle اِلَّا صَوْمُ Oruç ise bundan müstesnadır. فَاِنَّهُ فَا لِي وَاَنَا اَجْزِي بِهِ Oruç diyor benim içindir ve onun karşılığını ancak ben veririm diyor. Çünkü kulum yemeğini, içmesini ve şehvetini benim için bırakır diyor. لِسَّاِنَ فَرْحَتَانِ Oruç tutan kimse için iki tane sevinç vardır diyor. Bir tanesi فَرْحَتُنْ عِنْدَ فَطْرِهِ Orucunu açtığı iftar ettiği zaman akşamleyin ikincisi de ferhatun endelikah yarabbihi Rabbisiyle kav Rabbisine kavuştuğu zaman yarın kıyamet günü oruçlu için ikinci bir sevap, e, ferhat vardır. Seviç vardır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Muhakkak ki oruçlu kimsenin biliyorsunuz açlığın vermiş olduğu tesirle ağızda bir koku meydana gelir. İnsanlar katında pek de hoş olmayan bir kokudur. Açlık korkusu. İşte o oruçlunun ağzındaki koku Allah Azze ve Celle katında miskten daha güzeldir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü. Ve asavmu As cünnetun oruç da cehenneme karşı bir kalkandır, bir korucudur buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine diyor ki اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَةَ اَبْوَابُ السَّمَا Ramazan ayı girdiği zaman göğün kapıları açılır. Başka bir rivayette cennetin kapısı kapıları açılır ve cehennemin kapısı kapıları kapanır ve şeytanlar da zincire vurulur diyor. Allah Resulü Aleyhisselam başka bir rivayette rahmet kapıları açılır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve başka bir rivayette biliyorsunuz konusu oldu. Allah Resulü selam Ramazan ayı ile alakalı Su'mu'liru'yetehi ve Hilali gördüğünüz zaman oruç tutun ve hilali gördüğünüz zaman da iftar edin demiştir. Allah Resulü selam bayram edin. Allah Resulü selam fa'kmilu Eğer Ramazan ayının hilalini göremeseniz Şaban ayının hilalini 30'a tamamlayın. Fıkhi bir hüküm olarak da böyledir. İman'ın 24. şubesi itikafla alakalı kardeşler. İtikaf biliyorsunuz Ramazan ayına özel ibadetlerden bir tanesi. Ama maalesef Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam bunu yaptığı müste. Yaptığı halde. Ve son 10 gün Ramazan ayının son 10 gününde mescidine kapanmış.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 Allah Azze ve Celle tekrar bu sünneti yaşatmayı bizlere nasip eylesin. Amin. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan gelen rivayette diyor ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam her sene Kur'an'ı e, arz olunurdu. Yani Cebrail Aleyhisselam gelir, Allah Resulü aleyhissalatu vesselamla mukabele ederdi. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Kur'an'ı okur, Cibril Aleyhisselam da onu doğrulardı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefat ettiği sene Cibril iki kere geldi diyor. Ve o sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 20 gün boyunca itikasta bulurdu. Allah Azze ve Celle tekrar bu sünneti bizlere yaşatmayı nasip eylesin kardeşlerim. Evet imanın şubelerinin 25.si Menasikul haccü vel umra hac ve umre ibadeti Allah hepimize, kardeşlerim, gitmeyenlere haccı e, nasip eylesin. Hakikaten büyük bir ibadet. Ki İslam'ın şartlarından bir tanesi. Allah Azze ve Celle Kur'an'da وَلِلَّهِ <gülüyor> عَلَى النَّاسِ حَدُّ men istata اسْتَطَعَ اَلَيْهِ Gücü yeten kimsenin Kabe'yi tavaf etmesi, hac etmesi Allah'ın kullar üzerindeki bir hakkıdır diyor Allah Azze ve Celle. Venedürk'i ve azin fi al-nasib al-haj yatu karıcalan ve ala kollı zâmer yettiyle min kulli fetnami ve insanlara da sesleniyor emret her taraftan yürüyerek ve binekli olarak bütün uzak yollardan bütün dünyanın her yerinden ne yapsınlar hac atmaya gelsinler diyor Allah Azze ve Celle. Uatimun haj wa al-umra sallillah umreyi bahjda Allah için tamamlay.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 namazı kılman, zekatı vermen hac etmen, umre yapman, cenabetten gusletmen güzelce abdest alman ramazan orucunu tutmamdır dedi diyor. Adam dedi ki eğer bunları yaparsan ben müslüman mıyım? evet sen bunları yaparsan müslümansın dedi diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ve yine diyor ki Allah Rasulu ey insanlar Allah Size haccı farz kıldı. hac edin diyor. Bir adam dedi ki ey Allah Resulü her sene mi? Allah Resulü sustu diyor. Hatta adam bunu 3 kere tekrar etti. Ve Allah Resulü selam لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَ جَبَتْ وَلَا مَسْتَتَعْتُمْ Eğer evet deseydim, bu üzerinize farz olurdu ve siz de buna güç getiremezdiniz diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan gelen rivayette Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hangi amelin daha üstün olduğu soruldu diyor. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam Allah'a ve e iman etmendir dedi diyor. Sonra hangisidir diye sorulduğunda el cihadu fi Allah yolunda cihad etmendir. Sonra hangisi diye sorulduğunda hacun mebrurun kabul edilmiş bir hacdır dedi diyor.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 Ve buyurur ki اِنَّ عُمْرَةً ف۪ي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً Ramazan ayında yapılan umre hacca denktir, hacca eşittir diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki khasem kabilesinden bir kadın dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah Azze ve Celle haccı farz kıldığında babam çok yaşlı birisi böyle olduğu halde hac farz kılındı kendisi hacca gidemeyecek kadar yaşlı ve bineğe bine bindiği zaman üzerinde duramayacak kadar çok yaşlı ve bitkin diyor onun için hac var mı veya onun adını hac yapayım mı diye sordu Allah Resulü dedi ki aleyhissalatü vesselam evet ve başka bir rivayette sen onun adına bir borç olsaydı öder miydin? Evet bu daha önemlidir diyerek onun adına hac yapmasını söylüyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ey insanlar Allah Azze ve Celle sizin üzerinize haccı Akra İbni Habis adlı sahabe kalkıyor ve diyor ki Ey Allah'ın Resulü her senemi ve Allah Resulü selam evet deseydim her sene olurdu da siz buna güç getiremezsiniz diyor. Ve diyor ki Allah Resulü selam haccınızı ve umrenizi yerine getirin. Çünkü bu hac ve umre günah, fakirliği ve günahları giderer diyor. Tıpkı bir e, elbisenin giderildiği gibi ya da bir demirden pas demirin pası silindiği gibi diyor. Ve kabul edilmiş bir haccın sevabı da ancak cennettir buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine rivayette Allah Resulü aleyhissalatü kim hac yapmayı isterse onda acele etsin diyor. Çünkü yarın ne olacağını kimse bilemez buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Evet imanın 26. şubesi El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 Ebu Hureyre radıyallahu anh’dan gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam amellerin hangisi üstündür diye soruldu. Allah Resulü vesselam Allah'a ve Rasuline iman etmendir. Sonra hangisidir diye sorulduğunda Allah yolunda cihad etmendir. Sonra hangisi diye sorulduğunda kabul edilmiş bir hacdır buyurur Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine buyurur ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam sakın düşmanla karşılaşmayı ümit etmeyin. İstemeyin. Temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Ve şayet düşmanla da karşılaşırsanız sabredin. Şunu çok iyi bilin ki en cennete tahta zilali suyuf muhakkak ki cennet kılıçların gölgesi altındadır.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 İki, ya da Allah Azze ve Celle'nin onu cennetine girdirmesidir. Ve yine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor, eğer bazı durumlar olmasaydı, muhakkak ki hiçbir Allah yolunda hiçbir seriyeden, hiçbir savaştan geri kalmazdım diyor. Vallahi ben öyle istedim ki Allah yolunda cihad edip öldürüleyim, Sonra diriltilip tekrar Allah yolunda cihad edip öldürüleyim. Sonra diriltilip Allah yolunda cihad edip öldürüleyim. Sonra diyerek Allah Resulü Vesselam bu şekilde devam etti diyor. Ve yine Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam Allah yolunda tutulan növet diyor, sınırlarda tutulan nöbet حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا Dünyadan ve içinde bulunanlardan çok daha hayırlıdır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine diyor ki Allah yolunda atılan bir adım, gitmeler, gelmeler, حَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا Fiha <gülüyor> Dünyadakilerden ve içindekilerden daha hayırlıdır diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine diyor ki Allah yolunda diyor tozlanmış bir ayağa muhakkak ki cehennem ateşi dokunmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatu ve Evet. Her kim Allah yolunda <gülüyor> savaşan bir kimseyi teçhiz ederse muhakkak o kimse savaşmış gibidir. Her kim bir gaziyi donatırsa Allah yolunda muhakkak o kimse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 bunu getirdiğin gibi sana diyor kıyamet günü 700 tane tıpkı bunun gibi sana deve verilecektir diyor Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam. Evet. Beni Ve diyor ki Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam hiçbir kimse cennete giren hiçbir kimse yoktur ki diyor. Tekrar dünyaya geri döndürülmek istesin diyor. Yani cennete giren kimse artık ne yapmıştır? Rahata etmiştir Ve hiç kimse de tekrar dünyaya döndürülmeyi istemez. İçindeki nimetlerden dolayı. Ancak diyor şehit bundan mistesnadır diyor. O şehit ki tekrar dünyaya geri döndürülmeyi, tekrar Allah yolunda savaşıp tekrar cihad edip şehit edilmeyi on kere daha ister diyor. Çünkü şehit olmadaki diyor o güzelliği, Allah'ın ona kerametini, Allah'ın ona verdiği ikramdan dolayı cennete girmiş, şehit olup cennete girmiş bir kimse tekrar dünyaya döndürülmeyi ve on kere daha şehit olmayı ister diyor. Ve şehitten başka hiç kimse cennete giren hiç kimse böyle bir temennide bulunmaz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu'ya şu ayetten soruluyor. Allah diyor ki: "Sakın Allah yolunda öldürülenlerin ölü olduğunu sanmayın. Bilakis onlar Rablerinin katında diridirler ve onlar rızıklandırılırlar." diyor. "Serheyne bima ataahumullahu min fadlih." Allah'ın fazlından verdiği şeylerle sevinirler diyor. Bununla alakalı olarak Diyor ki biz bunun ne manaya geldiğini sorduk. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sannetmeyin. Onlar Rablerinin katında diridirler diyor. Ve Allah Azze ve Celle'nin kendilerine verdikleri fazlından da sevinip dururlar diyor. Sorduk bunun manası nedir? Ve denildi ki onların ruhları yeşil bir kuşun, içerisindedir demedi diyor. Ve asılı kandiller içerisinde, ağaçta asılı kandiller, kandiller vardır diyor. Onlar cennette istedikleri yere uçarlar diyor. Sonra Allah Azze ve Celle onlara görünür ve denir ki hel teştehune şeyhe benden bir şey istiyor musun? Bir arzunuz var mı? Derler ki ya Rabbi biz senden daha ne isteyelim? Biz cennette istediğimiz yere uçuyoruz, istediğimiz yere gidiyoruz. İstediğimiz her şeyi ve senden daha ne isteyelim? Allah Azze ve Celle bunu üç kere sorduğunda ve onlar derler ki Ya Rabbi ruhlarımızın tekrar cesetlerimize geri çevrilmesini dünyaya geri gönderilmeyi hatta senin yolunda tekrar öldürülmeyi, tekrar şehit olmayı dileriz diyorlar. Ve onlar başka bir nin olmadığı görülünce öylece terk edilirler diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Onlar kardeşlerim Allah yolunda şehit olmuş insanlar, şehitler Allah azze ve celle bizi onlardan eylesin. O kadar güzel nimetler içerisinde oldukları halde Allah Azze ve Celle var mı bir isteğiniz dediğinde tekrar dünyaya döndürülür. Tekrar şehit olmaktan başka bir arzuları yoktur kardeşlerim. Yine diyor ki bir adam geldi dedi ki ey Allah'ın Resulü şayet ben Allah yolunda öldürülürsem bütün günahlarım silinir mi? kefaret olur mu? diye sorduğunda eğer sen Allah yolunda cihad eder ve cihad ederken de sabırlı olur ve bunun ecrini de yalnız ve yalnız Allah'tan beslersen ve savaş anında düşmanla karşılaştığın zaman sürekli ileri atılır ve geriye doğru çekilmezsen evet ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylerken ancak kişinin insanlara olan borcu bundan müstesnadır dedi diyor. Çünkü Cibril Aleyhisselam bana bu şekilde haber verdi. Ve yine başka bir rivayette Allah yolunda cihad edip şehit olmak her türlü günaha kefarettir. Ancak insanlara olan borcu bundan müstesnadır buyurur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine buyuruyor ki Allah Azze ve Celle şu iki kimseye baktı da onlara güzlü diyor. Bunlardan bir tanesi kafirdi, diğeri mümindi. Kafir olan kimsenin mümini şehit etti. O da diyor cennete girdi. Daha sonra kafir olan kişi iman etti. O da Allah yolunda cihada girdi. O da şehit oldu da o da cennete gitti diyor. O yüzden Allah Azze ve Celle o iki kimseye güldü diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Evet. Enes diyor ki radıyallahu anhu Harise İbn-i Sıraka'nın annesi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama geldi ve dedi ki ey Allah'ın Resulü bana Harise'den haber ver diyor. Kendisi Bedir'de şehit olanlardan bir tanesi. Harise İbnu i Suraka. Annesi geliyor. Ey Allah'ın Resulü, Harise Bedir Savaşı'na katıldı ve nereden geldiği belli olmayan bir okla şehit oldu. O şimdi nerede? Eğer diyor cennette ise sabrederim. Yok başka bir yerde ise o zaman çokça ağlamaya devam ederim diyor. Bu nese diyor ki Ya Ummu Harise inna hacinan cennet. Cennettir bir tane değil. Birçok cennet var. Wa inne banaki asaba'l sidus alaa. Muhakkak ki senin oğlun şu anda Firdevs-ül Ala'da diyor. Evet, bir anne geliyor, çocuğunu soruyor. Çocuğu cennette olunca kendisi için nedir? Verilmiş en büyük müjde çocuğunun akıbetini merak ediyor. Cennette ise sabrederim. Ve Allah Resulü Vesselam oğlunun yani Harife İbn-i Suraka radıyallahu anh'unun Firdevs-i Alâ'da en yüce cennet olan Firdevs'te olduğunu haber veriyor. Evet. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ashabıyla beraber gidiyor. Bedre kadar geliyorlar. Ve müşrikler gelip diyorlar ki, <gülüyor> müşrikler geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam diyor ki, kumu ila cennetin ardu <gülüyor> ve senavat vel alt. Bedre gelip yerleştiklerinden müşrikler karşıya geliyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatü haydi diyor, kalkın cennete. Genişliği, göklerle yer kadar olan genişliğe. Öbeyir Umayr İbn-i radıyallahu anhu, diyor ki Ey Allah'ın Resulü Şayet diyor Ben öldürülürsem bana cennet var mı? Şehit olursam. Ve o anda Umayr İbn-i radıyallahu anhu elinde bir avuç, üç beş tane hurma var ve onları yiyor. Ve o anda öldürülenlere, şehit olunanlara Allah Resulü Aleyhisselam cennetle müjdelediği zaman demek ki diyor benimle cennet arasında bu hurmalar mı var diyor. Elindeki yediği 3-5 hurmayı da yere atıyor. Müşriklerle savaşa katılıyor ve ta şehit edilinceye kadar müşriklerle savaşmaya devam ediliyor. ediyor. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki sizler diyor şehidi nasıl bilirsiniz? Onlar da diyorlar ki Allah yolunda öldürülenler şehittir. Allah Resulü Aleyhissalatu öyleyse ümmetimin şehitleri çok azdır diyor. Fakat şehitler Allah yolunda öldürülen şehittir. Ve yine taun hastalığından ölen şehittir. Ve yine şiddetli ''Karın ağrısından ölen de şehittir.'' buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve yine buyuruyor ki ''Her kim ölür ve dünyadayken Allah yolunda cihad etmemiş ve bunu da kendi nefsinden geçirmemişse, bunu arzu etmeden ölmüşse muhakkak ki o nifaktan bir şube üzerine ölmüştür.'' buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve yine biri geliyor diyor ki ey Allah'ın Resulü bir kimse var savaşa girip ganimet elde etmek için savaşıyor. Ve yine bir kimse var ki kendisi hatırlansın diye. yani ne güzel de savaşıyor. Bir tanesi de var ki insanlara gösteriş yapmak için savaşıyor. Bunlardan hangisi Allah yolundadır? Ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kim Allah'ın kelimesi la ilahe illallah yüce olsun için savaşıyorsa muhakkak ki o Allah yolunda savaşan kimsedir buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Yine Abdullah İbni Amr radıyallahu anh'udan gelen rivayette bir adam geliyor ve cihada girmek için aleyhissalatü vesselamdan izin istiyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onun, onun anne ve babasının hayatta olup olmadığını soruyor. O, evet ey Allah'ın Resulü annen ve babam hayattadır dediği zaman Allah Resulü aleyhissalatu vesselam فَف۪يهِ <Sessizlik> مَا Öyleyse git onlar için cihabet et yani eve dön onların ihtiyaçlarını gider çünkü bu da senin için bir cihattır diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Çünkü o adamın anne ve babasına kendisinden başka ihtiyaçlarını giderecek başka bir kimse olmadığı için de Allah Resulü aleyhissalatü vesselam onun geriye dönüp anne ve babasıyla ilgilenmesinin de onun için bir cihad olduğunu haber veriyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ve son olarak i̇bn Abbas radıyallahu gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatu vesselam La hicrate ba'del seti. Mekke'nin setinden sonra hicret yoktur fakat cihat ve niyet vardır. Sizden birisi Allah için cihada çağrıldığınız zaman hemen cihada koşun buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Allah Azze ve Celle hakkı, hak bilip hakka tabi olan, batılı da, batıl bilip batıldan sakınan kılar eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgileri yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Sübhaneke, Allahümme ve bihamdik, eşhedü en la illa ente estağfiruka ve atubu ileyk ve ahiru Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet buyursun. Allah'a emanet olun. Allah'a tüm günahlara kefarettir diyor ama insanlara olan borcu bundan müstesnadır. Kulak mı yani? Kulak. Harifte asılmamışsın. Bir türlü ulara asılan bir gölmek gibidir. Cennetin kapısında o aslı Ta ki diyor onunla helalleşerek. Yani şehidin ilk kanında tüm günahlara affolur. Kaç kulak.